Dış Narteks Justinyen Devri Ayasofya'sına giriş kapıları sonradan yapılmıştır. Bu bakımdan eski ve tezyini Bizans kapılarını burada görmek mümkün değildir. Ana kapıdan 61'e 6 metre ölçüsündeki dış Narteks'e girilir. Tavanı çapraz tonozlarla örtülü bu bölüm Bizans çağında henüz vaftiz edilmemiş kimselere ayrılmıştı. Kuzey ve güney uçlarında Osmanlı çağında yapılmış minarelerin kapıları mevcuttur. Esasen atriumdan buraya 7 kapı vasıtasıyla geçilmekteydi. Bugün bunlardan ikisi kapatılmış, diğer ikisi de sonradan yapılmış salonlara açılmaktadır. Kuzeydeki salonda Ayasofya'nın yapı müzesi bulunmaktadır. Burada yapının geçirdiği evreler ve teknik özellikleri çeşitli obje ve panolarla tanıtılmaktadır. Dış nartekste sergilenen arkeolojik eserlerin büyük bir bölümü İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunmuş Bizans objeleridir. Bunlar arasında Alçı Mulaş olarak sergilenen 3 sıra halindeki kitabelerde 1166 konsilinin aldığı kararlar yazılıdır. Buradan 5 kapıyla iç nartekse geçilir. Kapı kanatları Bizans çağından kalma olup meşe üzerine bronz kaplıdır. Ortadaki 3 kapı Günümüzde temizletilmiş ve vaktiyle altın yaldızlı oldukları anlaşılmıştır. Gayet ince bir tarzda tezyin edilmişlerdir. Diğer iki kapı bazı değişikliklere maruz kalmıştır.